Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Müsenna bin Harise radıyallahu anh. Sinan bin Harise radıyallahu an Hicretin 9. yılında Medine'ye gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüşmek suretiyle Müslüman olan Şeybanoğulları heyeti içinde yer aldı. Sasanilere bağlı Merzuban ve Dihkanların Güney Arabistan'dan göç ederek Sevat bölgesine yerleşen Arap kabilelerine karşı baskıları artınca Müsennab bin Harise radıyallahu an Medayin'e giderek Sasani imparatoruna şikayette bulundu. Bir sonuç alamayınca Bekir bin Vail kabilesinin diğer kolları Temim ve Abdülkays gibi aşiretlere önderlik edip Übülle ile Hire arasındaki bölgede Sasanilere karşı dirinişe geçti. Özellikle Hire bölgesinden Sasani topraklarının iç kesimlerine akınlar düzenleyerek onlara büyük sıkıntılar yaşattı. Sasani hükümdarı Kubat, Sadrları durdurmak amacıyla Bekrilerin müttefiki olan Kinde kabilesinin reisi Haris'ten yardım istedi. Bu dönemde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan yardım talep etmek üzere Medine'ye gelen Müsenna radıyallahu anh halifeye kendisini Beni Şeyban'ın reisi olarak tanınması halinde sınırları korumak için İranlılarla savaşacağını söyledi. Sasani ordularını Medine'den çok uzakta durdurmayı planlayan Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu teklifi kabul ederek onu emir tayin etti. Müsenna radıyallahu an daha sonra Hafvana dönüp bölgede İslamiyetin yayılması için çalıştı. Bir süre sonra kardeşi Mes'ud'u Hazreti Ebubekir radıyallahu an'a gönderip İranlıların kendisinden korktuğunu ve yardım ulaştığı takdirde diğer Arap kabilelerinin kısa sürede kendisine katılacağını bildirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, irtidat olaylarını bastırdıktan sonra o sırada Yemame'de bulunan Halid bin Velid radıyallahu anhı Müsenna'ya destek olması için Irak'a gönderdi. Müsenna'ya bir mektup yazarak Halid bin Velid radıyallahu anha itaat etmesini söyledi. Halid bin Velid radıyallahu an önce Bahreyn'e, oradan Basra yakınlarındaki Nibaca giderek Müsenna ile buluştu. Müsennab bin Haris radıyallahu anh'ın amcasının oğlu Suveyd bin Kutbe bu sırada Übürle'de İranlılara karşı mücadele ediyordu. Halit bin Velid radıyallahu anh Müsenna ile birlikte Süveyd'e yardım etmek için Übürle'ye ulaştı ve şehri denetim altına alıp Hiire'ye doğru harekete geçti. Sevat bölgesinin iç kesimlerine akınlar yapan Müsennab bin Haris radıyallahu anh Übürle, Hureybe, Nehrül Mürre Zendevert ve Hürmüzcerd gibi yerleşim merkezlerini ele geçirdi. Nehrüttem denilen yerde İranlı kumandan Caban'ı mağlup ettikten sonra Ülle ise hakim oldu ve halkıyla yıllık bin dinar ödemeleri, ayrıca Müslümanlara rehberlik etmeleri şartıyla hicretin 12. yılında anlaşma yaptı. Ardından Halit bin Velid ile birlikte Hiire'ye gitti ve şehrin alınmasında önemli katkılar sağladı. Bu olaydan sonra yine Halit bin Velid ile birlikte Enbar'ı ele geçirdi. Yermük Savaşı öncesi Suriye'deki komandanlarının yardım talebi üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emriyle Suriye'ye giden Halit bin Velid radıyallahu anh Irak'tan ayrılırken Bölgedeki orduların komandanlığını Müsenna bin Haris radiallahu anha bıraktı. Halit bin Velid radiallahu anhın ayrılmasıyla ordunun gücü azaldığı için Müsenna bin Haris radiallahu an, Hazreti Ebubekir radiallahu anh ile görüşmek ve destek almak amacıyla tekrar Medine'ye gitti. Ölüm döşeğinde olan Halife, Hazreti Ömer radiallahu anha vasiyette bulunarak Müsenna bin Haris radiallahu anha destek olmasını istedi. Hazreti Ömer radıyallahu an halkı Müsenna ile birlikte İran'a karşı savaşmaya çağırdı. Sasanilere karşı önemli başarılar kazandığını hatırlatarak halkı cesaretlendirici konuşmalar yapan Müsenna bin Harise radıyallahu an ordunun toplanması uzayınca Medine'den ayrılıp Küfe yakınlarındaki karargah merkezi Haffa'na döndü. Bir süre sonra Hazreti Ömer radıyallahu an Müsenna bin Harise radıyallahu anı azledip Yerine Ebu Ubeyd Es-Sekafi radiyallahu anhı Irak orduları kumandanlığına tayin etti. Ebu Ubeyd tarafından ordunun sağ kanat kumandanlığına getirilen Musenna bin Harise radiyallahu an İran ordusuyla Nemarık'ta yapılan savaşta büyük yararlılık gösterdi. Nemarık bozgunundan kurtulan İranlı askerleri takip ederek yüklü miktarda ganimet ele geçirdi. Ebu Ubeyd bu başarıdan sonra Müsenna'yı Barus Ma'ya gönderdi. Sorumlu olduğu bölgede başarılı faaliyetlerini sürdüren Müsenna, kendisiyle anlaşmak isteyen İranlı mahalli idareçileri Ebu Ubeyd'in yanına götürüp onlarla anlaşma yapılmasını sağladı. Ebu Ubeyd radıyallahu anh, Müsenna'nın bütün uyarılarına rağmen hicretin 13. yılında vuku bulan köprü savaşında stratejik bir hata yapınca, orduyu büyük bir felakete sürükledi. Kendisiyle birlikte altı kumandanı şehit düştü. Yedinci sırada kumandanlığı devralan Müsenna bin Harise radıyallahu an, yaralı olmasına rağmen dağılan orduyu toparlayarak emniyetli bir yere çekti ve Müslüman askerleri yok olmaktan kurtardı. Savaşın ardından Hz. Ömer radıyallahu anh'a bir mektup göndererek, olup bitenleri anlattı ve yardım istedi. Ardından bölgedeki Arap kabileleriyle işbirliği yaptı. Onlardan destek sağlamaya çalıştı ve bunda önemli ölçüde başarılı oldu. Köprü savaşında yaşanan bozgunun ardından Hz. Ömer radıyallahu anh'ın gönderdiği Cerir bin Abdullah el-Beceli kumandasındaki yardımcı kuvvetlerle birlikte harekete geçen Müsenna bin Harise radıyallahu anh Sasanilere karşı bu Veyb savaşının kazanılmasında büyük rol oynadı. Savaşın ardından Müsenna ile Cerir arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine halife Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'ı kumandan olarak tayin etti. Müsenna ve Cerir radıyallahu anh Allah onlardan razı olsun onlara bir mektup gönderip ona itaat etmelerini istedi. Sa'd bin Ebu Vakkas Rakka geldiği zaman Köprül Savaşı'nda aldığı yara yüzünden Müsennab bin Harise radıyallahu anh'ın hastalığı oldukça ağırlaşmıştı. Tarihi kaynaklarımız Müsenna'nın Köprül Savaşı'nda aldığı ağır yara sebebiyle Hicret'in 14 veya 15. yılında Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu ifade ederler. Müsenna bin Harise radıyallahu an Sasaniilere karşı verdiği mücadelede orduyu süsek ve idaredeki mahareti, bölgedeki aşiretleri İran'a karşı örgütlemedeki becerisi, kabileler arasındaki dengeleri gözetmedeki ustalığı, kararlı ve tutarlı kişiliği, kendisi hakkında verilen kararlara uymadaki samimiyetiyle ile dikkat çekmektedir. Müsenna bin Harise radıyallahu an Komutası altındaki askerlere her konuda adaletle davranan, sevinç ve üzüntüsünü onlarla paylaşan bir komutandı. Kazandığı başarılarla herkesin güvenini kazanmış, bilhassa Hz. Ömer radıyallahu an döneminde önemli başarılarına rağmen ikinci planda kalmış, ancak bunu bir problem haline getirmemiş ve ordunun her kademesinde kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Salatüselam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 rızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygül